Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Fethiye burada. Selamlar. Haluk burada. Merhaba. Geçmiş olsun bu arada Haluk. Teşekkür ederim. <gülüyor> bir rahatsızlık geçirdi Haluk. Ben İsmail buradayım. Şu anda gayet iyi Haluk'ta. Bunu da söyleyelim. <gülüyor> Twitter'da afişe etti Öner beni. <gülüyor> Herkes soruyormuş ağır ekonomi, ağır ekonomi diye. Halukluğumun kadar... e, enflasyonu yükseldi değil mi Haluk? <gülüyor> <gülüyor> Yüksek enflasyonla yaşadığımdan böyle oldu. Başkana duyururum. <gülüyor> Peki, güzel. Bu iflah olmaz bir hastalık olarak gözüküyor o zaman Haluk. <gülüyor> kronik kronik bir hastalık. Peki. Finsi bir de. Finsi. <gülüyor> evet. E... Son zamanlarda bir yeni bir kelimeyle karşı karşıya kaldık. Biz ki bu kadar teknolojiyi takip etmeye çalışan meraklı insanlar olarak gerçi yaşlarımız biraz ileri ama yine de hani yakından takip etmeye çalışıyoruz. Gene editing takip ettik, onu anladık. Bitcoin'i bile anladık. Birçok konuda sohbetler ettik. Duyar duymaz ya bu da nedir dediğim metaverse kelimesi ve bunun anlamı şimdi böyle ifade ediyoruz çünkü biz biz de anlamaya çalışıyoruz açıkçası ne olduğunu sohbetini yapmaya başlayacağız önümüzdeki haftalarda da sürecek bu İsmail ilk sen de şey değil mi duydun Facebook adını değiştirdi ve artık Meta oldu açıkçası, ondan önce duymuş muydun açıkçası ben duymamıştım daha önce. ben de duymadım ben, ben duymuştum hani böyle bir şey geliyor geldi geliyor adını değiştirecek falan diye ama yani çok uzak değildi o tarihte. <Gülüyor> Şimdi birçok yazıda, birçok videoda bu konuda gerçekten yetkin ve bizden çok daha tecrübelere sahip arkadaşlar. Çok güzel açıklamalar yaptılar, yapıyorlardı. Doğal olarak da çok ile ilgili bilgi verme niyetimiz yok. Aslına bakarsanız o kadar bir teknik bilgimiz de yok. <gülüyor> Sadece bugünkü giriş programında kendimiz anlayabilmek için kullandığımız malzemelerle Sizlerle sohbet etmeye çalışacağız. Benim anladığım kadarıyla ki önümüzdeki haftalarda bu hipotezlerim ya da anlatış şekillerim değişebilir öğrendikçe. Ben bunu arkadaşlar şeye benzettim. Sokakta oynarken yakar top oynarken bizim kuşan çoğu bu sokak oyunu oynadı. İşte vurulduğunuz zaman oyundan çıkıyorduk ama topu havada yakalarsak can kazanıyorduk ve Sonraki vurulmalara karşı elimizde bir can oluyordu. Şimdi bunu burada tutalım. Aslında video oyun oynayanlar bunu, bunu çok daha iyi biliyorlar. Ben de bu konuda biraz fakir bir adamım. Çok oynadığım yok. Ee, yine de hakkım yiyeyim. Kendi kral oynadım biraz. Benden iyisin. Ben hiç oynamadım. Orada da bir takım puanlar biriktiriyorduk. Sonra şey bitince ne bileyim game over olmadan önce bu puanları kullanıp tekrar oyuna dönüyorduk. Ben bunu biraz buna benzettim. Şimdi çocuklarla, gençlerle falan konuştuğumda kendi çocuk, çocuklarımla da sohbetinde biraz daha anlayabildim. Ee, orada da işte şey toplanıyor, puanlar toplanıyor vesaire. İşte buna e, kendi oyuncularına yani avatarlarına e, zırhlar, kılıçlar vesaireler alınıyor. Ve o puanlarla devam ediyor ki bir süre sonra e, bunlar artık paraya dönecek. Biraz sonra azıcık kabaca bahsedebiliriz. kripto paralar dediğimiz paralara dönecek şimdi ben tekrar sokağa geliyorum anlayabilmek için bizim yaptığımız gibi oyun başlar biter canı orada kullanırsın vesaire falan filan şimdi biraz fantastik bir hale getirdim ben bunu diyelim ki yakar da 7 can kazandık sonra oyun bir şekilde bitti ve senin yedi canın sende duruyor bütün mahalle bu elindeki canları biliyor Sadece oyun oynayan çocuklar değil, oynamayanlarda sadece çocuklar değil, mahalledeki Ayşe abla da, Mehmet amca da biliyor tamam. ve bu oyunu sen bitirdikten sonra başka bir oyuna geçtiğinde ya da yapmak istediğin bir şey varken elinde yedi cam var mesela gidip Osman'a diyorsun ki Osman bisikletin çok güzelmiş, ver iki tur atayım. Hmm. Bunu karşında sana iki cam veriyorum <gülüyor> diyorsun. Hmm. can transfer edilebilen bir şeye dönüşüyor yani orada. <gülüyor> ya ben böyle anlamaya çalıştım açıkçası. Yani biz, bizim mahallede böyle oynamazdık biz ama neyse oyun <gülüyor> ama yok. yine demiş. Biz... O canlarda yok olurdu. Tabii yok böyle bir şey yok. Ben şimdi uyduruyorum bunu zaten. Yani ama şöyle biz ben neden de söylüyorduk ama. <gülüyor> belki önce ne düşündüğümüzü izleyeceği, dinleyeceği bir anlatmakta fayda var. Tabii yine giriş hikayesi olsun diye anlattım. <gülüyor> yine uzun bir dizi bekliyor sizi. Çok üzgünüz. Evet, evet. Önce bu hafta biraz böyle nedir bu sorusu etrafında. Sohbeti... Sonra gençlerle konuşacağız. Ee, özellikle bunu çok kullanan arkadaşlarımızla. Sonra bizim bazı iddialarımız var. O iddialar peşinde bazı konuklarımız olacak. En son da bir analitik değerlendirme yaparak kendimizce bunu bir noktaya oturtmayı planlıyoruz. Bakalım bu işin sonunda oturtup oturtlayacağımızı göreceğiz. Ben şöyle, anladım, bunun bir kere bir geçmişi var. Yani bu birdenbire lap diye şeyden düşmedi. Sayın Zuckerberg'in aklına gökten düşmedi. Ve onunla ee, da kalmayacak üstelik. Tabii tabii. Bu Sadece. senin bahsettiğin oyun meselesinden kaynaklandı. Çok doğru. Ama bu çok bilinen bir şeydi. Ben de çok oynamadım oyunları ama hep duyuyordum. İşte önemli bir anahtar bir Oyun figürünü, oyun aletini, değiş tokuşa konu olduğunu, bir takım paralarla alınıp satıldığını, işte iyi bir karakter yaratanın o karakteri işte uygun bir fiyatla başkasına sattığını. Ama bunlar oyuncular arasında gerçek parayla yapılan değiş tokuşlardı. Yani dolayısıyla o virtüel dünyayla, sanal dünyayla, oyun dünyasıyla, oyun evreni diyorlar daha çok. Oyun evreniyle gerçek dünya arasında... Bir, o oyundaki ustalık, çünkü sonuç itibariyle yarattığım bir figür bir nitelik gerektiriyor. Bir ustalık gösteren ve o, çar, o yönde çaba harcayan ve onu yapabilmek için bir emek harcayıp birikim sağlayan insanı gerektiriyor. Bir de buna değer veren ve bu değeri karşılığında da para ödemeyi kabul eden ve böylece işte oradan o hizmeti ya da o figürü satın alıp oyunda kendisine bir avantaj yaratma peşinde koşan, ya da koleksiyon yapmaya çalışan insanlar içeriyordu. Dolayısıyla böyle tevazi bir şekilde iş gidiyor. Fakat aslında iş 2010 yılından itibaren hatta biraz öncesine itibaren çığırından çıkmaya başlamış. Mesela Entropia Universe diye bir oyun var. Bu oyun varmış yani ben bilmiyorum tabii ki. Bu oyunun içerisinde bir gece kulübü 2010 yılında 635 bin dolara satılmış. Ya da Amsterdam'ın Sanal mekandan bahsediyorsun. Tabii tabii Gece Kulübü işte oyun evrenindeki herhalde o böyle bu hikayeli oyunlardan oynadım ben aslında. Hikayeli oyunlar 80'lerde 90'larda çok basit animasyonlarla sunulurdu. Orada tabii para değişiklik kuşu olmazdı ama bu böyle çok kullanıcının oynamaya başlamasıyla birlikte bu oyunlarda bir evren sanal evren tarif etmek, yaratmak ve orada insanların o sanal kimlikler etrafında birbirleriyle ilişki kurarak bu oyunu başı sonu belli olmayan bir hale sokmak mümkün oldu. Herhalde işte bu Entropia University şey yapanda bir sürü günlük hayattan alışık olduğumuz mekanın, figürün, işte işlemin taşındığı bir oyundu. Sonra ne bileyim yine başka bir oyunda Amsterdam'ın sanal eşdeğeri, ama bunu yaratabilmek için insanlar tabi. Bir sürü vakit harcıyorlar, belli beceriler kazanıyorlar falan filan. Onu yaratıyor ve bu da satılmış. 50 bin dolara satılmış mesela. Bu tür şeyler oluyor. 2007'de üstelik 50 bin dolara satılmış. Yani daha ortalık pek kaynamıyorken. Sonra daha ilginci, başka bir hikaye daha buldum. Eve Online diye bir oyun varmış. Ve bu 2009'da işte burada bir banka kurulmuş. Bu bankaya bir CEO atanmış. Sonra bu CEO 200 milyar ISK diye geçen işte herhalde orada geçerli olan bir currency'yi çalmış bankadan. <gülüyor> bunu, bu, bunu 6 bin Avustralya dolara yapıyormuş. Yani sanal oyun bankadan. bir currency var bir para var para birimi var. Bu, bu hırsızlığa konu oluyor ve daha ilginci bu para biriminin bir de bizim reel dünyamızdaki para birimiyle karşılığı var. Bir döviz kuru gibi işlemliyor. Dolayısıyla bu işler ta kalmış. kapmış fakat bu metaverse bunun birkaç seviye üstünü planlıyor benim anladığım kadarıyla. Yani günlük hayatımızda ne görüyorsak kurum olarak, işleyiş olarak, sanal kişilikler olarak, sanal kişilikler arasındaki mümkün ilişki ağları olarak bunu orada yaratma imkanı var. Bunu bunun yaratılmasını sağlayan bir platform, yazılım olarak bundan ibaret. Bu platform insanları bir yere geldi ve günlük hayatı, reel dünyadaki günlük hayatı orada sanal olarak tekrardan ürettiği bir alan olarak tasarlanıyormuş gibi geldi bana. Evet evet yani. Bu e, kadar basit değil tabii çok detayları var bunları ileride konuşacağız. Ve zaten biraz söylediğim gibi bir tek Zuckerberg beyin kontrolünde olacak bir olay olmayacak. O sadece bu ismi satın alarak ve markayı kendi kontrolüne almış gibi davranıyor ama böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Şimdi burada aslında bunların detaylarını çok konuşacağız ve tekrar söylüyorum. Yani çok daha bilgili insanlar da birçok yerde bunları konuşuyor ama. Bizim sorularımız var bu olay üzerinde. Hem Yine kısa bir bilgi vereyim. Sensörliklenek olarak bu sanal dünyada yer almak için de virtual reality çokça kullanılacak anladığım kadarıyla. Gözlükler yani o başa takılan ve direkt ekranı izlediğin ve hareketine izin veren hareketle katılmanı sağlayacak olan. Yani şimdi mesela 28 Aralık'ta bir yılbaşı konseri varmış Türkiye merkezli. Metaverse konseri galiba iddiaya göre CNN Türk'ün haberindeki iddiaya göre ilk defa dünyada olacağı söylenen bir olay. İşte gözlükleri takmak bile gerekmiyor. Monitörden izleyerek orada bulunacağız. Yaklaştıkça insanlarla sohbet edebileceğiz. Hangi gibi bir durum söz konusu. Şimdi hani bir miktar artık dizilerde filmlerden bahsettiğimiz için anlayabiliyoruz. Yani bir miktar anlayabiliyoruz. Fakat burada dönüp dolaşacak olan işte iş tokuşlar vesaire... Bunlar benim aklım şu anda almıyor kolay kolay. O video oyunlarda zırh alıyor dedik, işte kılıç alıyor dedik. Bunun için coin kullanıyorlardı falan filan. Bir şekilde aslında bu blockchain kafası gidiyordu. O zırhı onun aldığı biliniyor. Biraz önceki sokak oyundaki verdiğim örnek gibi cam bende e, ve bunu herkes biliyorsa e, blockchain e, mantığı bunu sonra da konuşuruz detaylı olarak. Buradaki olay inanmak aslında. Yani olup bir tane izliyorsun, görüyorsun ve bunun böyle olduğuna inanıyorsun. Ve işte bu inanmak, merak ettiğimiz, üzerine konuşacağımız, benim daha çok üstünde merak ettiğim hikaye gerçeklikle kurulan ilişki konusunda nereye taşıyacaktır? Yani orada yaşanan dünya bizim günlük hayat gerçekliğimizi ne kadar belirleyecek ki bunun da örneklerini aslında kendi hayatımızda da gördük. Bizim yaşımızdaki insanların bir zamanlar çok iyi bildiği chat dünyası vardı. MIRC'ler, ICQ'lar vesaire falan filan. Karşımızdaki insanları hiç görmediğimiz, hiç sesini duymadığımız, hiç herhangi bir resim vesaire alışverişi yapmadığımız zamanlarda inanarak karşıdakilerle sohbet ederdik. Hatta grup to sohbetleri olurdu ve ertesi sabah o toplantıya katılamayan arkadaş bir şekilde mahallede çay ocağında rastladıysak Abi ne oldu? Dün gece neler konuşuldu diye büyük bir merakla gelirdi. Orada bir gerçeklik yaşanıyordu ama gerçekten gerçek insanlarla sohbet ediyorduk vesaire. Fakat üzülüyorduk, tartışıyorduk, kavga ediyorduk falan. Burada bir etkileşim var. Bu gene anlaşılabilir bir inanma. Fakat oyun sırasındaki gerçeklik algısının, buna benim kafamda hep soru. Oyun sırasında yaşanan gerçeklik algısı bir acayip geliyor. Mesela bir... Bir çocuğumuz, arkadaşlarımızdan birinin çocuğu, elindeki tableti duvara fırlatmıştı oyunda yaşadığı, herhangi bir oyunda yaşadığı mağlubiyet hissi üzerine. Gerçekten kırılmıştı. Fakat bunun tablet olmasına da gerek yok. Levent ile sosyal medya sohbeti yaparken, sevgili dostumuz Levent çok güzel bir örneği vardı. İki tane çocuk yerde halının üstünde oyun oynarken aralarından geçince, tepki gösteriyorlar. Çekil oradan yıktın bizim kalelerimizi vesaire diye. Halbuki yok ortada hiçbir şey. <gülüyor> Ama bu noktada belki biraz da birkaç programı şeye ayırmamız gerekir. Yani benim de çok amatörce üzerinde çalıştığım konu insan zihni ne, neyi kendi, zihni, yani kendi kurgusunda yaratıyorsa onun için gerçekliktir. Ve sen onun mesela gerçek fiziksel bir odada birisiyle sohbet ederken yaşadık, tartışmaya verdiği duygusal tepkiyle bir bilgisayar oyununda yaşadığı soruna verdiği duygusal tepkiyi ayırt etmesini çok bir, bekleyemeyiz ondan, o beyinden. Çünkü onun için o anda gerçeklik o. Birbirinden evet. farklı şeyler çok değil evet. gibi o, o beyin için. Evet, günlük hayatımızda da bu oluyor. Ee, çok ünlü bir markanın telefonu diğerlerinden iki kat fazla olduğu halde ve fonksiyon olarak çok büyük farkı olmadığı halde o telefonu olmayınca o gruplara giremeyen insanların gerçekliği de biraz okay. benzer bir şey. Yani biyolojik bir gerçeklik yok bu işin altında ama inanmanın getirdiği bir işte toplumsal dışlama vesairenin yarattığı bir gerçeklik de var. Bu, bu, bu, bu tartışmamız gereken çok önemli alanlardan biri zaten. Bunun da sohbetini yapacağız. Tüm bu süreçte yani biraz önceki Bergin Chat örneğinde bile, şimdi bunun video oyunlarla beraber insanların gençlerden uzakta ya da herkesin oynayan herkesin sadece gençlerin değil. Kurdukları dünya işte aynı anda Kore'den, Amerika'dan, Güney Afrika'dan insanlarla e, sohbet edip kadın erkek bazen cinsiyetlerini bilebilmeden e, aynı anda da sohbete devam ederek iyi de bir dostluk ya da dostluk da olması önemli değil, iletişim, etkileşim kuruyorlar ve yalnızlık hissi de gidiyor, azalıyor. Yalnız gençlerin sayısının Japonya başta olmak üzere çok yerde arttığını daha önceden söylemiştik. Onların söyledikleri şu, hiçbir ihtiyacım yok. Sohbetimi buradan yapıyorum, işim buradan yapıyorum, oyunumu buradan oynuyorum. E peki dedik bizim aklımızın almadığı gençsin abicim işte yani klörttü, cinsellik diye sorular soruluyor. Cuma ya da cumartesi çıkıyorum. Başka da bir ihtiyacım yok. Sürekli biriyle de yaşamak istemiyorum zaten diye cevap vermişlerdi. Şimdi bu yeni gelen teknolojiyle. Bitmedi tabii daha. ilerleyen teknolojiyle giyilebilir. Daha önceki programlarda konuştuğumuz giyilebilir elbiseler, cihazlar, cinsel oyuncaklar vesairelerle beraber. Belki buna da ihtiyaç bile kalmayacak. Karşıdakiyle sohbeti de sürdürebildiği için vesaire. Buradaki etkileşim olayı da söz konusu olabilir. Tabii biz bunları söylerken aman Allah'ım işte 3 sene sonra böyle yaşayacağız sonra falan demeyelim. Şey tuzağına düşmeyelim. Şimdiden olmayan bir şeyi çok büyük göstererek... Hem anksiyetçisini hem de pazarını yaratmak gibi bir dert var ortada. Ee, Haluk katılıyor musun bilmiyorum ama önden... Ama valla yani ürkütücü bir tarafı var ayrıca. Evet o, tabii tabii bunları da konuşacağız sonucunda. Şimdi bu olmayan şeye inanmak konusunda bir örnek vardı hatırlar mısınız? Tamagochi. Hatırlayan var mı çizdi Tamagochi'leri? Küçük avuç içine sığın plastik ama dijital Aa. bebekler, hayvanlar vardı. Besliyorduk onları. Sanal bebek diyebilirler. Sanal bebek diyebiliyordu. Yaygın nasıl bütün dünyada yayılmıştı. Yarım saatte bir beslemek, iki saatte bir tuvalete götürmek, işte gezmeye götürmek falan durumundasın. İşte üstündeki düğmelere basarak bu, bu görevi gerçekleştirmek zorundasın. Yani ders arasında yapmak zorundasın. Ders 40 dakika, ona karşı yarım saatlik bir şeyim var. Burada kurulan ilişki ölüyor ha bu arada. Yani şey ölüyor. Tabii. hayvan. Elindeki dijital bir oyuncak olduğu halde onun hayvan olduğuna inanmak ve oradaki sorumlulukla beraber kaybettiği zaman işte öldüğü kapandığı zaman da çok büyük bir acı, anksiyete vesaire yaşamak söz konusu oldu o zamanlarda da. Gerçekliğin karıştığı noktalardan biri de burasıydı Aa, şeyde Japonya'da intiharlar bile not edilmiş. Gerçekten mi? Ee, Bende vardı bir tane. Birkaç kez unuttum, beslemedim, öldü. Ay dedim bununla mı uğraşacağım? Attım. Gitti. <gülüyor> Ama senin de yani hiç çok vicdansızmışsın sen. De. <gülüyor> o kadar Peki. sorumluluk ağır gelmişti o yaşta. Evet. Yani son bölümde de şimdi kabaca giriş yaptığımız bu sohbette, son bölümde de inanmak ve gerçeklik hissin kaybı. Ha bir de tabii gerçeklik kaybı derken. Bedenle kurulan ilişkimiz ne hale gelecek bu çok acayip bir nokta açıkçası. Hı. Bedenimiz, bedensel etkileşimlerimiz, yan yana olmalar, yere düşen birini tutup kolundan kaldırmalar, ne bileyim, sokakta yürürken birbirine çarpmadan yürümeye çalışmaklar, bunlar bizi biz yapan bir sürü faktör. Ya da bir masanın iki ucundan tutu vermek gibi hikayeler de var. Nasıl bir e, düşünücü sistematiği gelişecek kaldı ki artık daha yeni öğrenmiştik zihin beden ayrımının olmadığını ve birlikte olduğunu şimdi bedenini kenara <gülüyor> koyduğumuz bir dünya tanımlanıyor. Benim şu anda aklıma almıyor en azından. Bizim öğrenme hızımızdan daha hızlı gelişiyor her şey. Yetişemiyoruz. Evet. Tekrar biraz önce söylediğim gibi son kısımda da şeyi konuşalım. Küçük bir ipucunu verdim biraz önce. Bunların bu kadar konuşuluyor olması aslında bir yandan da gerçekten farkındalığımızı da yukarıda tutmamız gereken bir nokta. Olmayan bir şeyin henüz yani başlayan ama çok büyük yer kaplamayan bir sanal dünyanın ki e, sanal dünyada sadece oyunlar olmayacak. Toplantılar, eğlenceler, arkadaşlarla sohbetler, gezmeler işte yani bir sürü şeyin gerçekleşeceği söyleniyor. Bu henüz daha yeni yeni uç vermeye başlayan bu dünyanın sohbeti o kadar fazla yapılıyor ki biz de bunun içine dahil oluyoruz şu anda. Burada şey tehlikesi çok yüksek. Biraz önce belirttim tekrar belirteceğim. Bunu Şimdiden büyük bir kampanya hale getirip o inanma kuvvetini şimdiden oluşturmak ve inanmaya bağlı gerçekliği daha olmadan, böyle bir gerçeklik ortaya çıkmadan önce bunu yaratmak gibi bir tehlike olduğunu da düşünüyorum en azından şu anda. Ne, ne bileyim, uyanık olmak lazım e, bence. Bu programlarda çok sık söyledik. Daha 1930'larda Freud'un yeni Edil Barney's'in pazarlama tekniklerinde, Amerika'da sigaraların pazarını artırmak için kadınların erkeklere karşı özgürlük sembolü olarak lanse edilmesiyle Hı. biz de sigara içeriz. Biz de özgürüz deyip pazara ulaşamayan %50'sine de ulaşmayı sağlayan ama bunu karşılığında kadınların özgürlük ifadesi olarak bunu lanse eden karmaşık bir, bir gerçeklik ve bilinç etkileşimi var bu. Yıllardır devam ediyor tabii çok iyi biliyoruz. Buradaki pazarlama organizasyonları, ha bu arada Edward Bynes 1950'lerde CIA danışmanı oluyor tabii. Toplumsal manipülasyonu <gülüyor> da nasıl organize ettiği. Yürü de öğrenmeye gidiyor yani. <gülüyor> öğrenmeye değil Haluk, öğretmeye. He. Ondan alıyorlar bilgileri artık. Yani manipülasyon nasıl yapılır diye. Efendim, Burada ya. ilginç bir şey var. Hemen belirteyim yeri gelmişken, YouTube'da bulunabilecek bir belgesel serisi var, Siyah Beyaz. Ben çağı diye çevrilen ya da ben devri diye bulabileceğimiz dört bölümlük. Onun özellikle birinci bölümünde bu süreç çok iyi anlatılıyor. Özellikle seri üretime geçirildikten sonra mal üretimi artışıyla beraber en çok tartışılan olay o dönemde. Ya mal üretiliyor bunun satmamız lazım. E, bir sürü de başka şeyler de yapabiliyoruz. E, bunu satmak için sadece ihtiyacı karşılamanın ötesinde ihtiyaç yaratma. İşte Edward Baniy'sin de katıldığı süreçte. İhtiyaç tanımlama ve buna inandırma manipülasyonları çokça yapılıyor ve günümüzde de artık bunun nasıl yapıldığını biraz dikkatli bakınca hepimiz izleyebiliyoruz. Bunun da bir parçası olabilir çünkü gerçekten ihtiyacımız olan şeyler mi Metaverse dünyası ama bir yandan da hemen aklıma geliyor. Dedim ya çok kafa karışık. İlk akıllı telefon çıktığı zaman ben bir süre direndim ama bir gün bir metro duranda duvarda bir reklam vardı Merak etmiyor musunuz? <gülüyor> merak etmiyor musun diye. Ya bir de bana söylenecek yani en ya en vurucu laflardan biri nasıl abi ne demek merak etmiyor musun diye. <gülüyor> Hakikaten o meraktan başladı. Şimdi onsuz bir dünya yaşayamıyoruz. Yani gerçeğimiz oldu. İşte bu da mesela aklımdan çıkıyor. Bir garip bir sarmal olarak devam ediyor açıkçası. Ben şu soruyu sorayım ve sonraki haftaya şeyi atalım oradan çıpayı. Şimdi pandemiyle beraber çok insanlardan uzakta kaldık, çok dikkat ettik, fiziksel olarak birbirimize zarar vermemek için vesaire ya. Sanki bana şu anda eski hayatımıza geri dönmenin süreci içindeyiz ve çok insan görmek istiyorum, bütün sosyal etkinliklere bir şekilde katılmak istiyorum. Bunun özlemi içindeyken birden bana diyor ki Metaverse, hayır kendin fiziksel olarak bir yerlere gitme, kendine bir sanal karakter yarat. Ve insanlarla konserlerde, toplantılarda, oyunlarda, alışverişte şurada burada online buluşuyor. Ben bu konunun cahili olarak bu soruyu soruyorum. Neden? Bu sorunun cevabını önümüzdeki hafta senden almak istiyorum İsmail. Neden ben, ben, ben bunu yapayım? Ben de cevap yok. yani. Ya, ben de böyle hani anlamaya çalışıyorum. Yakartop'tan evet, başladım evet. gördüğün gibi. yani. <gülüyor> Neden bunu yapayım? bilim dünyama çok uymuyor ama belki de bir süre sonra şu anda kullandığımız akıllı telefonlar gibi gerçeklik olabilir diye kafamda Tabii. tutmaya da çalışıyorum. Fakat benim en sevdiğim, Sorularımdan biri şu açıkçası. Şimdi avatarlarımızı kurduk. Bir tane toplantı yapılacak. Dünyanın bir sürü yerinden insanlar gelecek. İşler, şunlar bunlar. Tabii bu arada bütün metaverse sohbetleri yapılırken televizyonda YouTube'da orada burada herkes şirketlerden bahsediyor. Plaza sanki bütün dünya plazalarda yaşanıyormuş gibi tamam mı? Yani anlamadığım da bu. Hemen aklıma şu geliyor. Plazalar için toplantı yaptın. Sana servis sonucu şahane bir güzel mimariyle döşenmiş bir toplantı odası verdi. 30-40 kişisiniz. Öğle yemeğinde de tatil için göl kenarına götürüyoruz dedi. Sana mamakla şey. Tabii ki. Ee, VR'larından hep beraber göl kenarına gidildi. Yan yana sokuyorsun. E, öyle yemeği, Abi sandviçi nereden geçer? Sandviç elinin altında olmak zorunda yani. <gülüyor> sandviçi buradan almak zorundasın. Birinin sandviç yapması lazım. Birinin Onun çözümü Haluk'ta. Ne mi Haluk'ta? Çalışma... Kafanet okundu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben bunları soru olarak şimdi bırakma niyetindeyim. Bir de benim 17 yaşındaki oğlum Ömer bir film önerdi daha iyi anlamak için. Ready Player One diye bir film varmış. Ben de izleyeceğim bu hafta. Bunu evet. izleyince bir miktar daha anlaşılabilirlik olabileceğini bizim gibi ihtiyaç duyanlar için ipucu. Yok. Yani o bayağı bir distopik bir film. Yani şey sorusuna ilginç bir cevap olabilir. Gerçeklikle sanal gerçeklik arasında bağ nasıl kuruluyor falan filan gibi de bu senin verdiğin son örnek yani o işte yemeği şu, yemeği, şu bu falan filan o çok daha enteresan bir mesele ve metaverse'ü daha iyi tanımlayan bir e, mesele. Şimdiye kadar çünkü biz madem sanaldayız Fantezide sınır tanımayız sloganı etrafında <gülüyor> onlarla karşılaştık. Yok uzaya uçuyorduk, yok bilmem ne falan filan yani orada yaratılan evrenler böyle. Fakat Metaforz'ün özelliği bizim kendi hayatımızın birebir eşi olan ama her şey insanların olduğu bir evren. Dolayısıyla orada gerçeklik algısının her iki evrende de karşı, karışması insanların kafasında çok mümkün. Zaten güzel ve bana <gülüyor> en tarafı bu, en tehlikeli gelen tarafı da bu. Evet Haluk bunu, evet, e, konuşacağız bunu uzun uzun konuşmamız ve anlamak için uzun uzun konuşmamız gereken noktalardan biri. Biraz önce bahsettiğim filmin ilk sahnelerine bakmıştım. Dronelar dolaşıyor ortalıkta ama pizza getiriyordu. Evet. <gülüyor> o pizzanın nerede yapıldığını izlemek istiyorum o filmde. <gülüyor> filmde. <gülüyor> Peki Metaverse dünyasını konuşmaya başladık. Önümüzdeki haftalarda yine biz ve konuklarımızla değişik boyutlarıyla bu işin ekonomi boyutu ile Haluk'tan çok merakla dinlemeyi beklediğimiz kısımları. Ee, yine bilgisayar teknik boyutları ve gerçeklik felsefe boyutlarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza her zamanki gibi yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ellerinize sağlık. Program destekçimize ve bütün açık hava program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kavanozdaki yıldız. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fetiye Erbil. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.